Kıyamet ve Ahiret kitabının son sözü. Dünyada ve ahirette saadet'e kavuşmak için Ehli Sünnet itikadını öğrenip imanını buna göre düzeltmek, bundan sonra fık bilgisi öğrenip onunla amel etmek ve Cenab-ı Hakk'ın dostlarını, sevgili kullarını sevmek ve İslam dininin düşmanlarını tanıyıp onlara aldanmamak lazımdır. Ehli sünnet itikadını ve farzlardan ve haramlardan lazım olanları öğrenmek her Müslümana farza aynıdır. Bunları öğrenmemek suçtur, büyük günahtır. Öğrenilmesi zaruri olan bu bilgiler doğru ve açık olarak Tam ilmahal, saadet-i ebediyye ve İslam ahlakı kitaplarında yazılıdır. Her Müslüman ehli sünnet alimlerinin kitaplarından toplanarak hazırlanmış olan bir ilmahal kitabı alıp çoluğuna çocuğuna, arkadaşlarına, sevdiklerine okutmalıdır. Dünyaya ve ahirete faidesi olmayan, hatta zararlı olan Dini ve ahlakı bozan, bölücü, gazete, mecmua ve kitapları okumamalı, lüzumlu ve faydalı olan kitapları okuyup öğrenmelidir. Lüzumlu kitaplardan çok kıymetlisi, İmam-ı Gazali'nin kitapları ile, İmam-ı Rabbani'nin Kuddise sirr dipnot 1. i̇mam Ahmet Rabbani, 1034- Miladi 1624'te Serhent'te vefat etti. Mektubat adındaki kitabıdır. Bu ikisinin hal tercümeleri Saadet-i Ebediye ve diğer kitaplarımızda yazılıdır. Hadisi i şerifte Evliya'nın anıldığı yere rahmet iner buyuruldu. Bu hadisi i şerif evliyayı severek hatırlayanın feyz ve berekete kavuşacağını ve dualarının kabul olacağını haber veriyor. Herkes muhabbeti miktarınca o büyüklerin feizlerinden ve nurlarından istifade eder. Onların bakışları deva, sohbetleri hasta ve ölü kalplere şifadır. Onları gören Allahü Teala'yı hatırlar. Şimdi onları bulmak, görmek. Imkansız oldu ise de, kitaplarını okuyup, yüksek seçilmiş olduklarına inanan ve bunun için onları seven, onların ruhlarından feyz alır, faydelenir. Bu hususta, bu kitabımızın içinde okuyacağınız Müslüman'a nasihat kısmında geniş bilgi vardır. Peygamberler aleyhimü kulları Allahü Teala'ya Teâlâ'ya yaklaştıran, vasıta ve sağlam iptirler. Hadisi şerifte evliyanın yani ahka ı İslamiyeyi iyi bilip bildiği ile amel eden alimlerin peygamberlerin varisleri olduğu bildirildi. Bunun için evliya da aleyhimü rahme insanı Allahü Teala'nın rızasına ve merhametine kavuşturan vasıta ve Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'ya yaklaşmak için vesile arayınız buyruluyor. Bu vesilelerin en büyüklerinden biri Peygamberler, Salavatullahi aleyhi mecmain ve onların varisleri olan alimlerdir. Rahmetullahi aleyhim mecmain. Hüccetül İslam, İmamu Muhammed Gazali ve i̇mam Ahmet Rabbani, Müceddidi ve Münevviri Elfisani ve Münevviri Elfisani Faruki Serhendi Rahmetullahi Aleyhim'a bu varislerdendirler. Peygamber Efendimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem varisi olan ve onun mübarek kalbindeki nurlarını ve marifetlerini alıp temiz kalplere ulaştıran bu iki büyük zatı vesile ederek saadet'e kavuşmak çok kolaydır zira bunların eserlerini hal tercümelerini okuyarak kendilerini tanımak ve sevmek pek kolay olur Evliyayı sevenler mağfiret olunmakla müjdelenmişlerdir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 Velilerin, erlerin ve Mücedid-i Elfisani adını alan bize seni duyuran fıtraten dostun olan ve cihanda bir tektir senin izinde kalan Seyit Abdülhakim o, senin aşkınla yanan hürmetine nasip et. Bize şefaatından Eserinle cihanı yeniden tenvir eden, Sihirli bir kuvvetle bizi kendine çeken, On dördüncü yüzyılın zulmetini gideren, Arvasın ışığıdır, Gerisi hayal, yalan. Biz onun talebesi, o sizin talibiniz, muhakkak aks yapar onurlu kalpleriniz. Belli birbirinize aşıksınız ikiniz ve size aşık olur mektubatı anlayan.